Efeeeem Perişan Efeeeem Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Perişan Efeeeem Ömer Pekin'le 5 n 1 k 4 o 8 y 12 q 12 q 12 ne? Neden? Nasıl? için Ne zaman? Kim? Kimme? Kime? Ne? O mu? Oha! Sana ne? Bana ne? Yuh! Çüş! Sana ne? ne? Yuh! Neden? Neden? Ömer Pekin'le 5N1K4 Dinleyiciler Türkiye'nin tartışmasız en tartışmalı programı 5N1K3N3B8Q12W programına hoşgeldiniz. Dinleyiciler Megapoint İstanbul'un trafik sorunu her geçen gün daha çekilmez oluyor. Maalesef yollarda giden gidemiyor. Dönen dönemiyor, kalan kalamıyor ve tek kelimeyle İstanbul'da trafik sorunu trajik bir sona gidiyor. İşte bakın tek kelimeyle dedik ama 50 tane kelime saydık. Bu da demek ki İstanbul'un trafik sorunu öyle tek kelimeyle anlatılacak gibi değil. İşte bu dinleyiciler İstanbul'un bu trafik sorununu eline boyuna dikine yanlamasına, derinlemesine, sığlamasına masaya yatıracağız. Birbirinden değerli konuklarım var. Her zamanki konuğumuz Sabit Görüş şu anda yanımızda. Diğer konuklarımız maalesef İstanbul'un trafiğine takıldıkları için e, gelemediler dinleyiciler. Gelemediler ama yine de e, onlarla canlı bağlantı kuracağız. Eğer arayıp bağlanırlarsa e, seviniriz. E, e, efendim, efendim canım, trafiğe takılan konuğu aradınız hatta. Arkadaşım ya niye siz arıyorsunuz? Ya kapatın, o bizi arasın. Bunu da ben söyleyeyim arkadaşlar ya? Ömer Pekin'de 5N1K4O8Y12Q12Q e Evet dinleyiciler hemen, hemen 5N1K8Q13B programının kadrolu konuğu Sayın Doktor Sabit Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sabit Bey. E, e, efendim öncelikle ben... E, ve şu an dinleyiciler size... hattımızda trafiğe takıldığı için gelemeyen şehir ve trafik uzmanımız Tayfun Bey var. Tayfun Bey neredesiniz efendim sizi bekliyoruz? <gülüyor> Ömer Bey kusura bakmayın ya köprü trafiğine takıldım. Ya ne demek efendim köprü trafiğine takıldım ya? E biz niye takılmadık? E bakın babalar gibi programdayız şu anda. Sabit Bey tabi takılamazsınız çünkü eviniz radyonun bir sokak ötesinde yürüyerek geldiniz. Adam karşıdan gülüyor yapmayın lütfen. E olsun efendim sırf trafiğe takıldım demek için karşıya geçip bu tarafa gelenler var biz biliyoruz bunları duyuyoruz. İstanbul'da yeni tren efendim bu. Neredesin? Karşıdayım. Yenemeyeceğim. E bu mudur yani? Lütfen yalanlarınıza İstanbul'u ve trafiğini alet etmeyin. E, e, Tayfun Bey, e, şu anda beni duyabiliyor musunuz? Hatta mı Tayfun Bey? Evet, evet Ömer Bey. E, Tayfun Bey, e, hazır köprüdeyken e, köprü trafiğini alalım Tayfun Bey. Köprüde trafik nasıl? Ömer Bey, şu anda geliş yönünde kaza oldu. E, bizim şeridi değdiklendirmemesine rağmen millet kazaya seyredeceğim diye duruyor. Ve haliyle trafik yavaşlıyor efendim. Tayfun bey? Alo Tayfun bey? Ya kazayı seyrederken öndeki e, arabaya çarptım da. Geçmiş olsun Tayfun bey. Oh olsun efendim oh olsun. Yani efendim çok merak ediyorum ya. Dünyada bizden başka kazayı seyrederken kazaya sebebiyet veren başka bir millet var mıdır ya? <gülüyor> E, beşine, evet dinleyiciler programımız bütünlüsüyle devam ediyor. İstanbul'un trafik 12. sorunu konuşuyoruz. E, Sabit Bey ben hemen şunu sormak istiyorum. Ben soralım efendim soralım. E, trafiğe ideolojik açıdan bakmak gerekirse. Ki bakalım. Ee, bu trafiğin e, efendim, sağcısı, solcusu, ulusalcısı, e, ne bileyim böyle aşırı radikalcisi e, komünisti falan olur mu? Ne diyorsunuz ee, Ömer Bey gerçekten de çok güzel bir soru sordunuz. Sabit Hemenci Bey, Sabit ama... Bey sözünüzü unutmayın. Hattımızda trafiğe takılan bir konumuz var. E, sözü ona vereceğim. E, ama sizin bu yaptığınız olmuyor Ömer Bey ya. Yani stüdyoya gelen tek konuk benim. E beni de konuşturmuyorsunuz. E keşke trafiğe ben de takılsaydım. E daha çok konuşurdum bu şekilde. <gülüyor> evet, e, evet dinleyiciler şu anda aklımızda diğer gelemeyen konuğumuz Metin Bey var. Kendisi şu anda Levent'te trafikteymiş. E hemen kendisine bağlanıyoruz. Levent Bey. E, efendim. E, Levent Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Evet evet şu anda duyabiliyorum. E, şu anda Levent'te trafiktesiniz. Evet. Durum nedir efendim? Evet Ömer Bey şu anda Levent'te trafikteyim. E, söyleme sahip yeni bir araba aldım. Arabanın e, devir teslim işleri için Levent Trafik Amirliği'ndeyim. E, buradan çıkınca efendim hemen geleceğim. Tamam mı? bekliyoruz e, Metin Bey. E, bir mutlaka an önce efendim mutlaka geleceğim. E, al işte adam resmen kafa geçiyor ya. Yani espri mi yaptı kafamı geçti anlamadım. E, e, Sabit Bey hemen e, şunu sormak istiyorum. Efendim, efendim. E, bu metrobüsler için neler diyorsunuz trafiği rahatlattı mı sizce? Efendim bakın eğer konuşurken lafımı kesecekseniz konuşmayalım baştan söyleyelim. Yok Sabit Bey arayan olmazsa kesmeyiz efendim niye keselim Tamam peki. Ya? E şimdi efendim, e, metrobüsler bence İstanbul, Trabili... Sabit Bey, Sabit Bey! E, efendim kusura bakmayın, hattımızda şu anda programa katılamıyor... Ya senin programın adı, telefonun ya! Bu ne ya? Program başından beri, başlayacağım şimdi ha. Şaka yaptık Sabit Bey, şaka şaka, renk gelsin diye benim... Yani işte. sonunda... Güzel şaka ama değil mi benim? Güzel şaka da yani, beni de sonunda alay konusu yaptınız programdan. Skandal yani ya! Devamı gelecek bölümde. pekin 5 1k 4o 8 C. 12 Q. 12 Q. 12, Q. 12 Q. neden nasılın için ne zaman kim kimle kime ne, ben ne? ne? Kadar ben ben Omar oynayanlar ben Omar Mustafa Sanırtaş, teknik yapın ben Omar <gülüyor> dinleyin dinleyin çocuklar tanımak bilmek öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfeme.com www.persanfeme.com